İmza kampanyasıyla gölün kurtarılması için acil eylem planı yapılmasını talep eden Deniz Yazıcı alınan önlemleri yeterli bulmadı. Cimer'e başvuruda bulundu ve gölün ana beslenme kanallarının neden tarımsal sulamada kullanıldığını, göle başka nereden su verilmesinin planlandığını, flamingoların korunmasına yönelik hangi önlemlerin alındığını sorguladı. Cimer'den gelen yanıtta, bakanlık ve valiliğin öncülüğünde diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak sürekli ve titiz bir çalışma yürütüldüğü, flamingoların yuvalama alanlarının sürekli olarak kontrol edildiği, gölü besleyen kanalda mevsim normalleri gereği su azlığı yaşandığı, fakat suyun arttırılması ve su kaynaklarının göle ile ilgili her türlü önlemin alındığı, bu yıl flamingo sayısında artış gözlemlendiği belirtildi. Kampanya, Konya Valiliğinden Cimer başvurusuna gelen yanıt ne yazık ki gölün bulunduğu durumun ciddiye alınmadığını gösteriyor. 4 Ağustos'tan beri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütülen su takviyesi müdahalesi sadece bu yıl gelen flamingoları koruma odaklı geçici bir çözüm tarımda sulama için gölü besleyen Ana kanalları kullanmaktan vazgeçilmeli ve göl yeniden suya kavuşmalı yorumunda bulundu kampanya change.org/taksim/tuzgölükuriyor adresinde. Sel riski taşıyan bölgelerde can ve mal güvenliği için erken uyarı sistemleri kurulsun talebiyle change.org/taksim Sel Erken Uyarı adresinde bir imza kampanyası başlatan Seçkin Barbaros, iklim krizinin etkisiyle yıkıcılığı artan sel felaketlerine dikkat çekiyor. Kuvvetli yağışların neden olduğu seller, su baskınları, özellikle kentlerde altyapı sorunlarının olduğu kent planlamasının iklim krizinin getirdiği yeni düzene uygun yapılmadığı bölgelerde yaşamı tehdit ediyor. Bu nedenle kentlerde karar vericiler iklim krizine uygun bir planlamayı önceliklendirmeli diyen kampanyacı, sel ve su baskını nedeniyle oluşabilecek can ve mal kaybının Önlenebileceğinin fakat karar vericilerin kuvvetli yağışlar hakkında sosyal medya aracılığıyla yaptıkları uyarıların yeterli olmadığının altını çiziyor. Seçkin Barbaros taleplerini şöyle sıralamış. Kuvvetli yağış ve sel riski olan bölgelerde yaşayan insanlara ve bu bölgelerde bulunan iş yerlerine zamanında SMS ve gerekli olduğunda da yüz yüze doğrudan iletişimle ulaşılmalı ve kişiler uyarılmalı. Sel nedeniyle su baskını riskinin olduğu bölgelerde insanlar ve eşyaları kuvvetli yağıştan önce risk ortadan kalkana kadar tahliye edilmeli, zararın önüne geçilmeli. Sel riskinin mevcut olduğu bölgelerde trafiğe kapatılmalı ve önceden televizyon, billboard, radyo gibi yayın kanalları ile erken uyarı sistemleri geliştirilmeli. Sellere karşı alınabilecek somut önlemlere yönelik farkındalık ve eğitim çalışmaları periyodik olarak düzenlenmeli. Okullar tatil edilmeli. Alınan önlemlere rağmen selden zarar gören kişilerin zararları da tazmin edilmeli, diyor. Karar ve cidden, sosyal medya paylaşımı yapmaktan daha fazlasını yapmalı, demiş Change.org Taksim Sel Erken Uyarı adresinde kampanyayı başlatan Seçkin Barbaros. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya'daki yol yapımı çalışmaları tartışmalara yol açtı. Kapadokya'da milyonlarca yılda oluşan peribacalarının yol yapımı nedeniyle zarar göreceğini iddia ediyor Yağmur Gürçay Change.org Taksim Kapadokya'ya dokunma adresindeki imza kampanyasında. Yağmur Gürçay dünyamızın bizlere verdiği bu harikaları korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizlerin görevi diyor ve eklemiş. Bu saygısızlığı durdurmak için bu kampanyaya destek verin, sesimizi duyuralım. Peribacalarının ortasından geçecek yol için Mimarlar Odası Ankara Şubesi de suç duyurusunda bulundu. Kapadokya alan başkanlığı yetkilileri hakkında görevi ihmal ve kötüye kullanma iddiasıyla Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda Kapadokya'da milyonlarca yılda oluşan Peribacalarının yol yapımı nedeniyle büyük zarar göreceği belirtildi. Doğal güzelliklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunun altı çizilen bu kampanyada binlerce kişi imza hattı destek verdi. Gidip kampanyayı Change.org Taksim Kapadokya'ya dokunma adresinde bulabilirsiniz. Bingöl'de yer alan Karlıova Soğukpınar köyünün merasından geçmesi planlanan bir yüksek gerilim hattı varmış. Buna da karşı çıkıyor Baran Yüksel ve hemen bir kampanya başlatmış Change.org Taksim. Bingöl Karlova adresinde sesini duyurmaya çalışıyor Baran Yüksel. Diyor ki yüksek gerilim kanallarının geçmesiyle içme ve arazi suları tehlike altına girecek. Koskoca düz mera alanı varken bunun içme sularımızın ve şahıs arazilerin içerisinden ve köy yerleşim alanının yakın noktasından geçmesini anlamış değiliz diyor. Ve köy halkı olarak bu gerilim hatlarının güzergahının bir an önce değiştirmesini talep ettiklerini belirtmiş Change.org Taksim, Bingöl Karlova adresinde Baran Yüksel. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Nil Orman Balpınar, Ebru Tepeler ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü yine buluşmak üzere.